Tabutlar boş gitmiyor. Ya seyahat, ya yılan, çiyan, akrep götürüyorsun tabutunda, ya ahud cennet günleri, reyhanları götürüyorsun. Hangisini istiyorsun götürmek? Bu talan alacaksın Dünya, dünya tarlası, ahiretin darlasıdır. Buradan çıkaracaksın onu. Bu da olmazsa olmaz o iş. Akrep de boş satıyorlar. Yılan da, çiyan da, bildiğin akrep, yılan, çiyanmanızdan manasından koruşmadın ha. Onu sen kendin götürürsün. Cehennemde ateş yoktur. Onu da burada alıp götürüyorsun sen. Cemletin derece altı buradan girer. Ne verirsen elinden ne olacaksın ahirette? Bir adam arpa içerde de bu ydayı biçer mi? Bir ısırıdan eker, ısırıların yerine efendim, arpa biçer mi? Ne ekersin onu biçersin, öyle değil mi? Bir hoca efendi varmış Eyüp Sultan'da, gayet de nekesmiş. Hocaların ne ikisinin iki suluğunu eğitmişler böyle, çok sıkı olurlar. Bitecek gibi korkuyor. Kimisi alttan yalar, kimi alttan yalıma üstüne koyar. Kıyamaz vermeye öyle bir zatımı terenmiş? Bir zatı onun üsala memur olmuş ki. Hoşça kahvede duruyormuş bir mezun, mezun arabalı değil bir zat. Ki Bu seneden sonra ben bir camisinden çıktım mezarlıkta giriyordum, yoruldum durdum böyle. Kitapta okumuştum ilk tarihinde. Bir de baktım, bu arabalı bir mezara şey benim katıma çıktı. Okulun mezalı içerisinde ilk mezalı içerisinde. Yoruldum durdum yorulma durdum. orada baktım bu kadın ha mezut arabalı diyor. Bu işe bu arabalı. Gelmiş hocam demiş hocam Hoca bende bana biraz demiş, yoğut al demiş. Ama irsad üstüne olan ürünlermişler olan maneviyatta. Hoca bende almak istemez ya oldu. Git senin başkası alsın falan dediğinde, işte at sene gibi meczup bu, üzerine düşmüş bunun. İlla olacaksın diye. Hoca Allah demiş, yani az sadaka çok belayı defa da de kabilinden bir adam kurtulayım diye oraya kuruşu basmış ve kalkmış oradan gülmüş. Biri ağızda ekipi kalsana, ekmeği de başkası alsın demiş, gitmiş Hoca. Fena halde saksın Allah çekerek, o güzel bir hal yok. Bir yerde ama diller tarihten aciz. Şairler hayallerle nitiremezler. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalp de hatır etmiş, ne kaleme yeri. Böyle bir makam. Fakat Hoca Efendi aşktan ölüyor. Kimse yok. Bu yerde aşktan ölüyor. Birisi kazınıyordu böyle. Ya burası çok güzel bir yer diyor. Burası olsa cennet olsa gerekir ama burada yiyecek isek yok mu az zaman yok ya. Rüyasında rüyada güzel. Derkin bir zat uğret karşısına. Yahu burası neresi demiş? Cennet demiş. Olamaz demiş. Belki cennetine cennet var demiş. Kur'an'da biz okuduk demiş. Ve lahmı tayrı min ma'i şehum ve horum inken sahilü ürünmek min gezahın bir makanı yâmelur. İşte orada kuş çevirmeleri var. Nefsin ne istersen onu bulacaksın diyor demiş Kur'an-ı Kerim. ve aşkına yollum mu demiş. Hiç şey yok. O demiş. Doğrudur ama. Dünyadan gönderirsen bulursun demiş. İnsan dünyadan gönderirse burada bulurum demiş. Göndermesele de bulacaksın. ha bak burada bir york var demiş. Şu york al Hoca her yolda sarılmış, yolda biraz da ekmek deyince, yalnız yoğurt göndermiş hoca efendi, biraz da ekmek gönderseydim, onda da bulurdum. demiş. Sonra de, hocanın sabahı kalkmış, tövbe istiğfar etmiş, Cenab-ı demiş, ben ben bu sıfatı al, kapısını açmış, hanedan almış, fakir bu karayı yedirmiş, çırmış. Kapısından gelen bu karayı boş